Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 204 Ağustos 2025 Başladı. Hoş geldiniz. Alo. Telegramdan arayacağım Musi. de ayrı bir kanala kaydediyorum şu an. Yo ya yani dinliyorum. Baştan ha. başlayabiliriz. Tamam yani Hiç güzel olur. Ee, sorumuzu falan en azından bağlantısız e, olmasın. Hani sen yine cennet cehennemle alakalı bazı sorularını. Cennet cehennemi soracağım. Onu hmm. soracağım. Yani hani ben şu anda tekrar başa dönüyorum. Tamam. İsmini sen koy. Hüda, Tanrı, Allah, Yaratıcı. Ne istiyorsan diyebilirsin de Benim varlığıyla Alakalı soru işaretlerim var Bir sürü ha Bak bu soru işareti şundan kaynaklı olabilir Bunun da altını çiziyorum Eşki deneyimlerimizden kaynaklı Yani hani Atalarımızın, dedelerimizin Anamızın, babamızın bize öğrettiği Öğretmeye çalıştığı Dinden kaynaklı da olabilir Bir şeyleri daha farklı şekilde algılıyoruz Biraz da Uzay, evren Anlamında baktığım zaman çok da yaratıcıya ihtiyaç duymuyorum. Hmm. Çünkü varlığımızın aslında bir anlamı yok. Biz kendimizi anlam yüklemeye çalışıyoruz diyorum ben. Anladım. Ama işte bizim varlığımızın bir açıklamaya ihtiyacı var. Sebep? Kime? Kime açıklamak zorundayız dostum? Kendimize? Bilmem. Yani açıklaması basit. Nasıl basit? Bir şekilde var olduk. Yani çok da bir anlamlı değilsin. Yani sonuçta senin dünya üzerindeki varlığın e, evrendeki dünyanın varlığıyla kıyaslandığı zaman bir bakterinin dünya üzerindeki varlığı, dünyanın evrendeki varlığı ondan da küçük. Yani çok anlamlı bir şey değilsin yani hani mikroskobik ölçekte bile değilsin. İnsan olarak değil dünya olarak değilsin. Gezegen olarak değilsin. Evrenin büyüklüğü yanında. O yüzden kendine bir anlam yüklemenin bir anlamı yok aslında onu demek istiyorum. Doğru diyorsun yani eğer anlamı kendin vermeye kalktığın zaman çok böyle güdük çok basit sadece kendini kandırma amaçlı anlamlar olur. Ama işte o anlam i̇şte, sana... O da, o da din diyorlar işte ona. Tamam din de olabilir hani eğer o anlamı sana yaratıcı verdiyse o zaman tabii ki bir değeri olur. Ama yaratıcının fonksiyonu yoksa o zaman istediğin kadar anlam biç kendine dediğin gibi bakteriden ya da herhangi bir hücreden herhangi bir atomdan çok da farklı değilsin aslında. Çünkü eninde sonunda. Yani Hı? sen de kendine diyorsun ki bir yaratıcı var beni bir amaç için yarattı ben bu yüzden varım. Melekler bana secde etti işte şeytan beni yoldan çıkartmaya çalışıyor vesaire vesaire. Ben de diyorum ki sen bu kadar önemli biri değilsin. Yani hani ne melek var sana secde ediyor, ne şeytan var seni yoldan çıkartmaya çalışıyor. Sen varsın, karıncadan farklı olarak düşünebiliyorsun. Karıncanın da bir kendi çapında bilinci var. Ama onda belli bir şey var, bir yuva kuruyor, çoğalıyor, ürüyor. işte yiyeceğini depoluyor, bilmem ne yapıyor falan. Sen de kendini... Bundan farklı olarak bilinçli olduğun için yorum yapabildiğin için farklı bir yere koymaya çalışıyorsun. Aslında kaba tabir bir konuşacağım. Ge hani diyeceğim ki bir e gorilden diyeceğim maymundan benzetiyorsun. Biz maymundan gelmedik kardeşim diyecekler bana. Eyvallah, bir alttan bir farkın yok yani hani şu anlamda söylüyorum. Onun da dünyadaki yaşama hakkı senin kadar. Yani o da bir canlı. O da e, yaşamaya hak ediyor ve sen de bir canlısın. Sen de yaşamaya hak ediyorsun. Senin gücün birçok şeye, zekan seviyesinde, zekan kabiliyetinde yetiyor. Yani fiziki gücün olmasa da zekan olduğu için zeka dahilinde e, balık avlayabiliyorsun. Dünyanın en güçlü hayvanının hangisini adlandırırsan aslan, fil, bilmem ne, kaplan işte ya da deniz içerisinde köpek balığı, bilmem ne dersin. Onlardan daha güçlüsün. Neden zekan var? Çünkü onları alt edebilecek materyaller üretebiliyorsun. Ha, diyorsun ki ben farklıyım. Yo değilsin kardeş. Yani sen de bir canlısın, ee, organik bir şeysin, bileşimsin. Ee, bir tek düşünebiliyorsun. Ha ben bunlardan farklıyım diyorsun. Neden? Düşünebildiğin için kendi bir anlam yüklemeye çalışıyorsun. Bence böyle bakıyorum biraz olaya. Şimdi düşünme zaten başlı başına özel bir şey hocam yani o bilinç kendilik bilinci mesela o başlı başına zaten çok önemli elbette yani bu hani insan tabii ki ayrı bir yere sahip ama diğer canlıların da değersiz anlamına gelmez her bir canlı özeldir zaten. Ya Musti özeldir diyorsun bölüyorum seni çok özür dilerim özeldir diyorsun sen bir ev yapacaksın tarlandaki ya da arsandaki toprağı kazıyorsun, oraya binanı dikiyorsun ama o toprağın içerisinde yaşayan böceği, karıncayı, köstebeği düşünmüyorsun. Kendi evini yapıyorsun. O özel değil. Senin için bir anlam ifade etmiyor. Sen sadece onu gördüğünüz zaman eğer senin menfaatine dokunmuyorsa o zaman onu özel kılıyorsun. Senin menfaatine dokunduğu yerde direkt anlamsızlaştırıp yok edebiliyorsun. Hocam yani Bireysel olarak bize anlamlı gelmesi ya da gelmemesi özel olup olmamasından da ziyade dünyada onların özel fonksiyonları var. Yani mesela bir solucanın tarımda özel bir yeri var. Yani mesela o solucanlar olmasa belki ürünler güdük çıkıyor, verimli çıkmıyor. Üründen kastım insanın, insanın tüketebileceği gıda maddesi. Doğru mu? Yani kendin için kullanıyorsun. Yani sen kendini düşünüyorsun burada. Yani insan, dünyanın sana ihtiyacı yok. Dünya sen olmasan da var olur. Sen üzerindeki virüssün sadece. Yani sen derken biz diyeyim ben. Hı hı. Çünkü dünyayı en çok yok eden biziz. Mesele o zaten. Hani eğer e, yaratılış programına uygun davranmadığın zaman fesat çıkarıyorsun, problem çıkarıyorsun, bu bo bozgunculuk yapıyorsun ya da yapıyoruz yani. O şeyleri mesela o haşereleri, canlıları da yok etmeye kalktığın zaman e, ekolojik dengede bozulmalar oluyor. Çin'de serçe kuşlarını avlamışlar. Daha sonraki senede hangi e, üründe bilmiyorum verim alamamışlar. Sonra mecburen e, serçe ithal etmişler artık. Yani biz tek başımıza... Tamam belki sıyrılıyoruz ayrı bir değerimiz var ama diğer canlıların da değerleri var. Ama her birinin değeri tabii ki e, bir, kiminin değeri fazla olabilir, kiminin değeri az olabilir. İnsan olarak mesela göre, göre? ha işte insan olarak işte düşünme bunları kullanabilme becerimiz. Az önce sen e, meleklerin secde etmesinden bahsettin, şeytanın işte yoldan çıkarmasından falan bahsettin. Oradaki melekler ne mesela? Şey olabilir mi mesela Allah'ın mesela insana bu, o kabiliyeti vermesi işte toprağın insanın onu yontabilmesi içine ürün verebilmesi ve onun da işte insanın e, isteğine cevap vermesi şeklinde okuyabilir miyiz mesela ya da mesela rüzgarın insana secde etmesini Şöyle de okuyabilir miyiz mesela? Atıyorum sen rüzgar gülleri oluşturup rüzgar estiğinde o rüzgar gülleri sana enerji, elektrik enerjisi elde ettiği zaman sana rüzgar senin emrine girmiştir diyebilir miyiz? Yani sen rüzgarı yönetiyorsun diyebilir miyiz? Aslında onlar birer melekedir. Yani Yo, o... diyemezsin. Niye? Yok niye diyeceksin ki böyle bir şey. Sadece rüzgarın gücünden faydalanıyorsun. Rüzgar senin emrine girmiyor. Rüzgar senin önüne girmez. Eğer rüzgar bilinçli bir şey olsa senin o yaptığın rüzgar gülünü isterse bilinçli olsaydı yok edebilirdi. Direkt o kadar sert eserdi ki senin o diktiğin iki tane bile tutamazdı ona. Yani o da çok anlamlı gelmiyor. Ben kendine göre yorumluyum. yani. Sen derken şahsını da söylemiyorum. İnsanlık kendine göre yorumluyor bunu. İşte sen de kalkıp ona farklı korumalar, farklı önlemler alabiliyorsun. Yani mesela rüzgar sert estiğinde ona kalkan yapabiliyorsun. Ne bileyim zırh yapıyorsun. Başka başka şeyler yapıyorsun. Ya da mesela elektrik... O hala senin emrine geliyor ama bunun yanına gelmez. E sen sadece ondan parazit, parazit gibi faydalanıyorsun. Tamam öyle bile olsa... Rüzgarın parazitisin. Onun emrine değil yani. hani Rüzgarın parazitisin sen. Doğanın karşısında duramazsın. Yani bunu fizikçi olarak sen benden daha iyi biliyorsun. İşte tamam ben de onu diyorum. Doğanın gücünün karşısında durma şansın yok. Sadece makul şartlarda bir şey yapabiliyorsun. Emrimizde olmayan şeyler de var. İstesek de yararlanamıyoruz, kullanamıyoruz mesela. Ama bazı şeyler var ki, yani mesela ışıktan yararlanabiliyoruz. Işığı e, mesela istediğimiz zaman e, geceleri bile artık kullanabilir hale geliyoruz. Yani bu bir yerde meleklerin insana secde etmesi olarak da okunabilir benim gözümle. Yani neden? Çünkü Allah onları o, o şekilde... Ben okunamaz yani. Hocam şöyle düşün yani Allah ya onları yaratmasaydı bir, bir varlıksın. Tamam. <gülüyor> Dinliyorum Allah onları yaratmasaydı Allah onları yaratmasaydı zaten öyle bir şey olmayacaktı. Öyle bir varlık olmayacaktı. Sen istesen de kullanamayacaktın. Yani öyle bir şeyin farkında bile olmayacaktın. Ama Allah onları boyun bükebilir ya da esniyebilir ya da o şekilde de değerlendirilebilir formda yaratmış olması ve insanın bunu bu şekilde kullanabilmesi zaten başlı başına çok önemli. Diğer hayvanlarda bu yok yani kendi ya da diğer canlılarda diyelim en azından gözlemlediğimiz kadarıyla. İşte zaten en başında anlattığım nokta buydu Musti. Senin tek farkın bilinçli olman ve kendine bilinçli olduğun için farklı hissedip anlam yüklemen her şeyin senin için var olduğunu zannetmen. Zaten mevzu burada kopuyor yani anlatabildim mi ben de? Sen sadece kendine nasıl yontarsın bunu? Bunu buldun. Yani ben bunu nasıl bana çevirebilirim, kendim kullanabilirim. Egoistçe bir yaklaşım. Yani. Eyvallah. Ama şey, hani mesela meleklerin secde etmesini bu şekilde de okuyamaz mıyız diyorum mesela? Ben meleklerin varlığına bile inanmıyorum ki secdesine inanayım. Az önce sen zikrettin diye söylüyorum da, hani hayır, hayır bunlardan bahsediliyor diyorum işte. Ben daha oraya melekleri boş ver. Yaratıcıya ikna olmam lazım ki bak şey değilim bu arada. Hani ikna. Olmam demiyorum kesinlikle. Belki zamanında o kadar ikna ettiler ki bugün o yüzden bu kadar karşıyım. <gülüyor> Anlatabildim mi? Yani zamanında o kadar aptal sebeplerle beni buna ikna ettiler. Şu anda doğru sebebi bulmaya çalışıyorum ikna olmak için. Belki de böyle bir durum var ortada. <gülüyor> Adamlar heh, mesela en başından dönelim tekrar. Daha doğrusu biz ortasındaydık ama bu diyaloğun başında geçti. Cennet cehennem. <gülüyor> Şöyle bir soru soracağım sana tekrar. Ben hırsızlık yapmıyorum. Başkasının hakkına girmiyorum. E, hatta başkasının değil, başka bir canlının hakkına girmemeye çalışıyorum. Bak kendi adıma söyleyeceğim Musi sana bunu. Gerçekten bunu yapıyorum. Bir kedi, köpek, kuş bir şey su içiyordur ve benim o yoldan geçmem gerekiyordur. Ya uzaktan geçebiliyorsam onu ürkütmeden geçmeye çalışıyorum. Kaçmasın da o suyu içsin diye. Ve gerçekten bunu yapıyorum. Ya da bekliyorum suyunu içsin, oradan gitsin, ondan sonra ben oradan geçeyim. Ben geçiyorum diyor, o hayvan ürütmesin. Ne güzel, bravo. Ya güzel güzel de ben şimdi yaratıcının varlığına inanmıyorum. Şimdi diyorsun ki iman etme sen cehenneme gideceksin kardeşim. Bu bir sınav, dünya dünya bir sınav. Sen bunu söylüyorsun. Sen diye hitap ediyorum, birçoğunda şahsında bahsetmiyorum hiçbirinde. Genel olarak hani... Hı hı ne bileyim ülkemize duyduğum din hocalarından bahsedeyim diyeyim ben hı hı. sen derken kastım onlar ya da duyduklarım izlediklerim hı hı. diyorsun ki sen iman etmesen cennete giremeyeceksin kardeşim başını kapatmazsan cennete giremeyeceksin namaz kılmazsan cennete giremeyeceksin eyvallah ben imanım sorgulanır durumda namaz kılmıyorum belki bir çok şeye de uymuyorum alkol alıyor muyum Alkol haramdır. Evet, alıyorum. Yeri geldiğinde, canım istediğinde. Şimdi acayip tez atım baktığın zaman. Ama diğer da bunlara dikkat ediyorum. Yani birisi atıyorum iki saat fazla çalışmışsa ya izin vereceğim. Eğer yöneticiysem ben o pozisyonda ya izin vereceğim ya parasını vereceğim. Ama o kişinin hakkını vereceğim. Vermediğim zaman rahat uyuyamıyorum. Hmm. Ya bunun tanrıyla bilgisi yok. Ben rahat uyuyamıyorum. O insanın hakkını yediğimi, o insanı gasp ettiğimi düşünüyorum. Ve ben kimseyi gasp etmek istemem. Hı hı. Şimdi beni de boşver ya. Herhangi biri bunları yapıyor diyelim biz. Ve bu insan iman etmediği için cehenneme gireceği söyleniyor. Hı hı. Şimdi hocam yani başta o zikrettiğin bir serçeyi bile ürkütmek istememen, bir kediye ilişmemen, rahatsız etmemen takdir edilecek çok önemli. Tebrik hak eden davranışlar. Ama şimdi bir, bir örnek vereyim mesela. Şimdi atıyorum sen gittin bir, birini öldürdün kasten. Polis geldi seni tutuklayacak tamam. tutukladı. Ve sen diyorsun ki ama ben e, hayvanlara yem veriyorum. Hayvanlara işte iyi davranıyorum. Hayır bak. Birini öldürürsen bunu yapsınlar. Ben birini öldürmedim ama. Tamam işte ben de... Örnek doğru, örnek alaka... Dur alakayı kuracağım hocam. Peki. Şimdi dolayısıyla bunlar her biri... ...bağımsız olarak ayrıca değere sahip... ...her biri ayrıca... ...ölçülür, biçilir. Yani onun mükafatını alırsın... ...ama öbür taraftan yaptığın... ...yanlışın da e, hesabını verirsin. Yani bir adam öldürürsen... ...onun e, cezasını çekersin. Bir hayvana iyilik yaptıysan... Tabi insanlık bunu yapamaz da Allah onu değerlendirir yani. Dolayısıyla Allah diyor zaten hani zerre kadar iyilik ve zerre kadar kötülük karşılıksız kalmayacak diyor. Ameller karşılıksız kalmayacak. Hatta diyor ki hani Müslümanı gayrimüslimini de boş ver. Hani diyor ki kim bir iyilikle gelirse onun 10 on katı karşılığını görecektir diyor. Kim de bir kötülükle gelirse onu aynıyla görecektir. Onlara zulmedilmez diyor. Yani burada mümin, münafık, kafir falan bir ayrım yok. Yani isterse ateist olsun, yaptığı ameller orada karşısına çıkacak. İyi ameller on katıyla tartılacak, verilecek. Kötü amellerse karşılığını alacak. Kaldı ki zaten cehennemlik olanlar bile... Allah'ın adaletinden ne bir şüphe duyabilecekler ne bir itiraz edebilecekler. Burada bir ayrım yok yani sadece Müslüman'ın ameli tartılır kafirin amelleri tartılmaz diye bir şey yok. Ama şu var siz daha büyük bir ceza gerektiren bir şey işlerseniz bunun hükmü değersizleşir düşer. Tamam belki yine atıyorum işte bin birim bin altın ya da bin sevap alacaksan o bin sevabı alırsın ama Öbür taraftan yüz bin sevap giderecek bir suç işlediysen bunun bir değeri kalmaz. Böyle bir şey var ama öbürünün de değeri yoktur diyemeyiz. Yani mesela bir ateistin insanca davranması iyilik yapması amaç öyle görünmek değilse beni öyle iyilik sever görsünler diyorsa zaten karşılığını insanlardan almıştır o. Dünya... Onu zaten bak ben biliyorsam yaratıcı varsa o da biliyordur. Yani e, hani... Tabii ki. Ben bunu savunmuyorum. Böyle bir şey yok. Bu art niyettir. Hani bundan bahsetmiyorum ben. Benim yolumu değiştirdiğimi kimse görmeyecek. Sadece ben biliyorum. Ve bugüne kadar da ilk defa dile getirdim. Hani bu da nedir? Sen bu konuyu böyle dillendirelim, sohbet edelim dediğin için getirdim. Çok güzel. Yani, yani bu benimle getireceğim bir konu değil. Yok sıkıntı değil. Çünkü yani, ben onun birisi için yapmıyorum. O canlı için bu, yapıyorum. Bu da çok güzel. Hem çok güzel bir hassasiyet ama şunun güzel bir tarafı, şöyle bir güzel tarafı var bunu söylemenin, dillendirmenin. Başkalarını özendirme yönü var bunun. Bu, bu, bu yönüyle söylemen güzel olabilir. Hani, ama işte orada kibre kapılma durumu var bak. Kimle kapılmak dinde de vardır. Eğer onu o niyetle söylediğini hissediyorsan. Ahlaki olarak da vardır. O niyetle söylediğini hissediyorsan tamam söylememen kendini kontrol etmen güzel. Ama öyle bir niyetin yok. Yani biliyorsun kendini de biliyorsun öyle basit şeylerle falan ben havaya girmem şu bu diyorsan. Söyle abi söyle insanlar görsün güzel örneklikler görsünler. Köt, kötü şeyleri bol bol görüyoruz etrafımızda. Ama iyi şeylere gelince iyi insanlar böyle maalesef çekiniyor ya da samimiyetsiz görünür Bak, diye. Bu da Hı -hı. şunu doğurmasın. Ben iyi bir insan demek de istemiyorum. Ben iyi miyim kötü müyüm bilemem. Öyle bir imaj da yaratmak istedim. Ben iyi bir insan demiyorum. Belki de ben bazı göre çok kötü bir insanım. Tamam ama o amelin iyidir. Yani o amel güzel bir amel. Ha, evet yani o Şimdi ben Benim gibi hani canlılara dikkat etmeye çalışıyorum bu, ha, bu canlıdan kastım şey değil ha. sadece hayvan değil iş yerinde çalıştığım zaman ben patronuma karşı daha sertimdir personelime karşı daha yumuşağımdır neden çünkü personelimin gücü bana yetmez hmm. ee, ben yarını istersen personelimi işten çıkarabilirim hmm. öyle bir gücüm var çünkü o kişinin bana gücü yetmeyeceği için daha yumuşağım daha anlayışlıym ee, patronuma karşı daha sertim çünkü nedir Karar ondadır. Karar mekanizması olur. Hani bunu şey için söylemedim. Sadece işte kedi, köpek, kuş için söylemedim. Normal yaşamımlara böyleyiz. Ya emin olun. Yaptığın her küçük, büyük her şey karşına çıkacak zaten. Yani Allah bunun e, teminatını vermiş. Gözle görülmeyecek kadar e, küçük iyilikler bile orada karşına çıkacak. Yani herkesin karşısına çıkacak. Peki bize öğretilen öğretilerden bahsedeyim o zaman. Diyor ki iman etmiyorsan Kardeş ne yaparsan yap ağzında Kuş tut cehennemeye gireceksin Hani e, işte imanın şartı İslam'ın şartı imanın şartı Boş var Boşverden kastım lütfen yanlış anlaşılmasın bu dediğim Hani önce imanın şartını konuşalım Sonra İslam'ın şartını konuşalım diye söylüyorum hı hı. İmanın şartları var İşte belli şeyleri yerine getirmek Doğru mu? Sen daha iyi biliyorsun bunları e, Açabilirsin orayı istersen İstersen sen düzelt beni yanlışsam Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Ha getirdim. onlar İslam'ın şartları. Ha. İmanın şartları hani Allah'ın varlığına ve bir olduğuna inanmak. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, peygamberine inanmak. Hı -hı. Ahiret gününe inanmak. Ve ketubu yiva resulü valliyumun ahiret gününe inanmak. Ve bil kaderi, kaderi inanmak, hayri ve şerimine allah Teala. Heh, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini inanmak. Kader konusunu bir kenara bırakalım. Nasıl? Kaderi bir kenara bırakalım. O Kur'an'da geçmiyor çünkü. Kader dışındaki diğer beş madde Kur'an'da var. Hani ahiretin varlığı, Allah'ın varlığı ve birliği, işte melekler, peygamber ve kitap. Beş madde. Tamam Allah'ın varlığına inanmak iman değil mi? Tabii. Melekler inanmak tamam. iman, kitaba inanmak Hı. iman. E ben bunların üçünü de inkar ediyorum şu anda doğal olarak e, yani gayrimüslim tamam, ya da... Tamam yani sen şu an sadece şeye odaklan önce Allah'ın varlığı önemli Allah'ın varlığından sonra diğerleri gelir yani sen Allah'ın varlığına inanmadıktan sonra ahirete inanmış inanmamışsın hiçbir anlam ifade etmez zaten önemli olan Allah'ın varlığına iman. E, Allah'ın varlığına imanla alakalı ne sorunun var? Onla alakalı aslında tamamen inanmıyorum diyemem, tereddütlerim var diyorum. Şu anda dinsel boyuttan bahsettiğim. Bir de kozmolojik boyuta geçelim ki bunları sen de benden çok daha iyi bilen birisin. Kozmolojik boyutta gerçekten senin varlığının, benim varlığımın hiçbir anlamı yok ki. Denizdeki kum tanesinden daha küçüğüz. O kadar küçüğüz ki denizdeki kum tanesi bizden dünya kadar büyük. Kozmolojik evrende. Sen niye bu kadar kendine anlam yüklemeye çalışıyorsun ki? Bir tarafından da bunu sorguluyorum. Yani şimdi güneş sistemi diyorsun, bilmem ne diyorsun. İşte dünya var, insanlar falan filan. Güneş sisteminin evrende kapladığı yere bakıyorsun. Yok denecek kadar küçük bir yerdesin. Sen o kadar anlamlı bir şey değilsin ya. Yani Ya da biz o kadar anlamlı bir şey değiliz. Yani hani, Kazara oluşmuş canlılar da olabiliriz. Kazara oluşmuş canlardan kastım şu... Evren çapında Evren çapında boş var ya Samanyolu galaksisindeki Samanyolu galaksisinin Bir ucundan bir ucuna yaklaşık 100 bin ışık yılı Bunun karşılığını sen çok iyi biliyorsun Saniyede 300 bin kilometre Hızla gidebilirsen 100 bin yılda gidebilirsin Ve milyarlarca galaksi var Yani e, bizler için insan ömrü için Anlatılamayacak derecede büyük rakamlardan Bahsediyorum şu anda sen bunun Fizikçi olarak farkında olduğun için rahat rahat konuşabiliyorum. Mutlaka başka yerde başka bilinçli canlılar olabilir ve bize ulaşamamış olabilirler. Güneş ışığı bile 8 dakika sonra bize geliyor. Yani sen bu kadar küçük bir canlısın. Yani mikroskobik bile değilsin evren çapında. Niye bu kadar anlam yükleme ihtiyaç duyuyorsun kendine? Bilinçli olduğun için mi? Yani evet ben bilinçliyim. Bir, beni bir yarattı ya. Bu, bu, bu anlam olmak zorunda benim bir anlamım benim bir varlığımın bu insan doğasında olan bir şey. Benim varlığımın bir sebebi olmak zorunda sorusu ya da cevabı neyse bunun bir şey olmak zorunda, mantıklı bir açıklaması olmak zorunda ki ben kafayı yemeyim ya da ben kendimi anlamsız hissetmeyeyim. Bir tarafında da bu var. Belki başka bir galakside biz hatta boş boş var başka galaksiyi Bizim galaksimizde bizler gibi başka canlılarda vardır belki bilinçli. Evrende başka bilinçli canlıların olması neyi değiştirir? Bizim sınavımızın anlamsızlığını. Niye anlamsız olsun? Hem onlara bir sınavda olabilir hem biz olamaz mıyız? Niye olalım abi? Niye olmayalım? Yani hani amacı ne? Melekler amacı Bak şimdi bir tanrı bir şey yaratıyorsa... Her şeye bir amaç varmış, bir neden vermiş, bir sonuç vermiş. Bize bir amaç veriyor madem. Kendinin amacı ne? Bir amacı olması lazım o zaman. Melekler de sordu soruyu. A, bu canlıları mı? Yani insanı işte yeryüzünde halife atayacaksın diye soruyorlar melekler. Cevabını merak ettim. Hatta kan dökmekte olan... Diye de ya da kan dökecek diyet çevirenler var Ben o çeviriyi çok doğru bulmuyorum Meleklerle kan diye bir şey var mı diye sorarım Melekler diğer hayvanları falan gözlüyordur Görüyordur canım Yani melekler öyle şey, bilinçsiz varlıklar değil Yani görebiliyorlar algılıyorlar Yani en azından başka canlıları evet. gözleyebiliyorlar görebiliyorlar Ama işte orada insanın kan dökeceğini nereden bilsinler yargıda mı bulunuyorlar Hani öyle zanda mı bulunuyorlar? Hani gayb bilgisi onlara verilmeden onlar hadlerini aşıp böyle bir bilgi, böyle bir iddiadan bulunuyorlar. Dolayısıyla o çok sağlıklı bulmadığım bir e, çeviri. Ama şöyle de çevirenler var. Kan dökmekte olan, kan dökmekte olan. Yani zaten o insanlar e, yeryüzünde... Bir şekilde bilinçsiz varlıklarken hani hayvan formunda diyebilirsin henüz işte akıl, irade, bilinç, vicdan onlara verilmemiş. İşte böyleyken onların ne yaptıklarını görüyor olabilirler melekler ve işte bunun üzerine A, bu canlıları mı yeryüzünde halife atayacaksın diye soruyorlar melekler. A, orada Allah'ın verdiği cevap alemu mele te'alemun diyor. Ben diyor. Sizin bilmediğinizi biliyorum diyor. İşte Allah'ın ne bildiğini yani bize böyle her detayıyla vermiyor. Ama bak şimdi sadece gizem yaratarak konuşuyoruz. Yani hani Allah'ın ne bildiğini bize vermiyor. Eyvallah tamam. Da sen homo elektros homo bilmem ne falan filandan bahsediyorsun. Geçmiş dönemlerde kan dökmekte olan. Tamam. Yani o zaman hani galiba yaratıldık hani... Ee, i̇nsanlar bilinçli geldi, hani öyle oldu, böyle oldu. Kalu bela, ruhlar, ruhlar alemi hocam o ruhlar. Zaten ruhlar bedenden bağımsızdır. Tamam işte onlara can verip gönderiyorsun dünyaya. Onları insan suretine yaratıyorsun sen Kalu beya'dakileri. Eee homo erectuslar var. Bilmem var, onlar var, bunlar var. Kur'an insanın yaratılışına dair farklı farklı aşamalardan söz eder. İşte çamurdan, balçıktan, sudan yaratılış, ne bileyim işte onlara şekil veriliş şu bu falan. Yani aslında okunduğunda evrim teorisiyle de çelişmeyen bir sonuç da çıkıyor aslında da. Şimdi mesele o değil. Yani asıl insan dediğimiz kısım yani hani Hz. Adem'le başlayan diyelim. Ya Hz. Adem bir simge, bir sembol olarak kabul edebiliriz. İnsanlığın atası. İşte o insanlar onlara ruh üflenen ilk insanlar yani daha öncesinde zaten öyle insan suresinin ikinci ayetinde ya da ilk birinci idi galiba. ''Hel ete insanu'' diye geçen bir ayet var. Diyor ki tam bire bir çevirmeyebilirim de anlamını vermeye çalışayım. İnsanın anılmaya değer bir varlık olmaması üzerinden çok bir uzun bir zaman geçmedi mi diye bir ayet var. Yani daha öncesinde henüz ruh üflenmemişken insan anılmaya değer bir varlık değildi diye çeviren müfessirler var bunu. Yani ne zamanki insana ruh üflendi işte o zaman anılmaya değer bir varlık oldu. Dolayısıyla işte biz hani o anlamda Hazreti Adem'i bir simge bir sembol olarak kabul edip işte ilk insan ya da ilk insanlık topluluğunun bir bireyi temsilcisi olarak bakabiliriz. İşte ondan itibaren artık insanlık başlamıştır diyebiliriz. Hocam yani tamam bu bu ayette Allah ben sizin bilmediğinizi biliyorum diyor. İşte, Tabi bu inşallah hani öte alemde belli olacak. Hani Allah bazı şeyleri imtihan dünyası olduğu için açık net olarak bize sunmuyor. Çünkü bazı şeyler o o ...net olarak hani senin imtihanda olmanın bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla Allah bazı şeyleri gizliyor. Mesela kendisinin varlığını gizlemesi gibi. Bize işaretler gönderiyor. Sinyaller, mesela o yaratılış zaten Allah'ın varlığını aykırıyor. Ama kimi insanlarda ben Allah'ı bizzat görmek istiyorum diyor. Mesela Hz. Musa da böyle bir talepte bulunmuştur. Ey Allah'ım seni görmek istiyorum diyor. Allah da sen beni göremezsin diyor bak diyor mesela şu dağa bak diyor eğer diyor o dayanabilirse sen de beni görürsün diyor. Dağ yerle bir oluyor. Yani ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Ama işte bizim hani bu dünyada böyle yaratılış formumuz gereği olsun Sınırlı varlıklarız belli frekans aralığını duruyoruz belli frekans aralığını görüyoruz yani evrenin %95'i kara madde yani bilmiyoruz biz %5'ini bilmem kaçını biliyoruz daha biz evrenin ve bunun üzerinden ahkam kesiyoruz diyoruz ki yok şu yok yok bu yok yok bilmem ne melek yok e bilmiyorsun %10 bile bilmiyorsun daha güya her şeyi bildiğini iddia edenlere diyorum şimdi dolayısıyla hocam burada bu ayetten tamam Allah bu bilgiyi bize deşifre etmiyor ama diğer ayetlerden böyle kısmı kısmı şeyler alabiliyoruz yani başka ayetlerde Allah diyor ki işte ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler bana kulluk etsinler diye yarattım diyor ama işte buradaki o kulluk kavramı çok önemli kulluk nedir kulluk, kulluk hocam Yaratılış programına uygun davranmaktır. Bu yaratılış programına uygun yaşamaktır. Yani Allah diyor yani yerde gökte olan her şey Allah'a tesbih eder diyor mesela. Bu, bu, bu ne demek? Bu şu demek. Ya onlar zaten yaratılış programını yapıyorlar. Yaratılışına uygun davranıyorlar. www.mebirgin.com Enlem ve Boylam 204 Ağustos 2025 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin